güvenlikten dolayı altını evde tutamadığımız için bankada altın hesabı açmak caiz midir demişler? Bir Müslümanın haramları yapması caiz olmadığı gibi harama vesile olacak, harama sebebiyet verecek eylemleri yapması da caiz değildir. O nedenle güvenlik gereğiyle parasını, altınını, veya evdeki kıymetli, değerli antika eşyalarını tutamayan insanlar, devletimiz bizim faizsiz işlem yapan ve aynı zamanda emanet sandığı barındıran katılım bankaları da kurulmuştur. Vakıf katılım kuruldu değil mi? En son evet, ziraat evet. katılım var veya diğer katılımlar var. Onlardan birinin kasasına emanet olarak bırakır. Bunda bir sakınca yoktur. Ama mücerret faizle iştikal eden bir bankaya, kasasını emanet bırakıp ona belirli bir pay ödemesi caiz değildir.